Biz yiğit babaların oğullarıyız. Haklıya haklı, haksıza haksısın deriz. Biz yürekli anaların oğullarıyız. Gerektiğinde kan, gerektiğinde can veririz. Kırarız zincirleriz, dağları deler geçeriz. Yeneriz kafirleri ezer geçeriz. Korkmayız Allah'tan başka hiç kimse'den. Korkmayız Allah'tan başka hiç kimse'den. La ilaha illallah düşmez dilimizden. Müslümanlar korkmaz ki pis kafirlerden hesap sorar kuduz aç köpeklerden korkmayız Allah'tan başka hiç kimseden korkmayız Allah'tan başka hiç kimseden savaşırız bükülmedikçe bileyimiz. Haykırırız her tarafa yayılır sesimiz Müslümanca yaşamaktır tek derdimiz Korkmayız Allah'tan başka hiç kimseden Korkmayız Allah'tan başka hiç kimseden Biz yiğit babaların oğullarıyız Haklıya haklı, haksıza haksızsın deriz Biz yürekli anaların oğullarıyız Gerektiğinde kan, gerektiğinde can veririz Kırarız zincirleri, dağları deler geçeriz Yeneriz tağutları, ezer geçeriz コークマヨ a ズ、あら a んば a かいちきんせーでん。コ i クマヨーズ、あらたんばしかいちきんせーでん。コークマヨーズ、あ a h かいちきんせーでん。